Kader hakkında düşünen ve kaderin sırlarına vakıf olmayan kişilerin kendi kendilerine en çok sordukları ve cevabını en çok merak ettikleri sorulardan bir tanesi de şudur. Allah benim cennete veya cehenneme gideceğimi biliyor ve bunu kader defterimde yazmış. O halde beni bu dünyaya niçin gönderiyor? Bu sorudan anlaşılıyor ki soru sahibi akıbetinin ne olacağının Allah tarafından bilinmesinden dolayı bu aleme gelişini hikmetsiz zannetmektedir. Ona göre eğer Allah cennete veya cehenneme gideceğini bilmeseydi yaratılışın bir manası olabilirdi. Ama Madem biliyor, o halde bu yaratılış manasızdır. Bu soru son derece mantıksız bir sorudur. Zira bizim yaratılışımızın gayesi ve bu dünyaya gönderilişimizin hikmetiyle Allah'ın akıbetimizi bilmesi arasında hiçbir münasebet yoktur. Başka bir ifadeyle bu dünyaya gönderilişimizin hikmeti Allah'ın cennete veya cehenneme gideceğimizi bilmesiyle yok olmamaktadır. Bu sorunun sahibi, kainatın ve kendisinin yaratılış sebebini bilmemektedir. Yaratılış maksadından habersiz olması bu soruyu sormasına sebep olmuştur. Ona göre bu dünyaya sadece cennete mi yoksa cehenneme mi gidecek bu sırrın belli olması için gelmiştir. Ve madem Allah da onun nereye gideceğini ve akıbetini ezeli ilmiyle bilmektedir, o halde bu dünyaya gönderilmesi ona göre abestir. Demek soru sahibi yaratılışın hikmetinden gafildir. O halde bu sorunun cevabını Âlemin ve insanın yaratılış hikmetinde aramalıyız. Bu hikmet anlaşıldığında sorumuz cevabını bulacaktır.